Bu ses kaydetme işine daha yeni yeni alışıyorum. Yani. ilk defa deniyorum zaten. Bu ortamdaki sesleri engellemek için güzel bir tane kulaklık alacağım. Aldığım kulaklığın siparişini iptal ettim. Böyle çevredeki gürültüyü kesen, sadece benim sesimi duyabileceğin, başka hiçbir sesi duymayacağın bir kulaklık alacağım. <gülüyor> Seninle böyle yaşayacağım ben de Neden biliyor musun? Çünkü etrafımda kimse, kimse senin bana baktığın gibi, senin beni gördüğün gibi, senin beni duyduğun gibi. Beni kimseyle, can kulağıyla dinlemiyor. Umurun değil zaten, biliyorsun bunu. Ah beloşka, ah beloşkam. Sen o kadar zor ki. <gülüyor> Hala da <daha> çok korkuyorum. <gülüyor> ah. ya, öksür amca öksür. Gel ağzıma gir. Of ya. <gülüyor> Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Sen de kalmış şarkını gördüm. En başa koymuşsun. Doğru söylüyorsun. Benden bir süre ses çıkmadı. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim lojkan. Seni öyle sessiz bırakmak istemiyorum. Sana nefes olmak istiyorum lojkan. Yanında olmak istiyorum. Yanında hissettirmek istiyorum. <gülüyor> Sana hiç doyamadım belacık çıkamadım Bir gram bile doyamadım sana. <gülüyor> o, o tatlı hareketlerin yok mu? Beni taklit edişin. Daha binlerce şey. O kadar binlerce şey kilacık. Belki daha milyonlarca şeyimiz olacaktı. Milyonlarca. <gülüyor> Bu ses tonundan nefret ediyormuş. Böyle ağlak kalak. Hem sevmiyorum hem seni üzüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne yapayım elimde değil. <gülüyor> Beni karşında hayalet olur mu Loçka bunu dinlerken? <gülüyor> Dediklerimi yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Hızlı hızlı yapmak istiyorum. Ama kafamı toparlayamıyorum Loçka. <gülüyor> Bu şeyi kullanmaya başladım. E.J. <gülüyor> takvim oluşturdum güzel bir tane. Takip edeceğim Loçkam onu. Merak etme sana ne dediysem yapmaya çalışacağım, yapacağım Loçkam. <gülüyor> Seni çok seviyorum Loçkam, çok. <gülüyor> Bunlar... ...hem alışma hem de deneme... ...çalışmam olsun. Olur mu Loçkam? Hep böyle ağlamayacağım karşında. Güzel şeyler anlatacağım. Güzel şeyler konuşacağım. Seni hala yine güldüreceğim. Korkma araçkam. Seni iş yine giderken yolunda yani e, işe giderken kullandığın yolda işte nasıl gideceksen. Orada seni yalnız bırakmayacağım. Senin de yanında kulaklığın olsun. Taşı istediğin zaman bu sayfayı aç. Benim anlattıklarımı dinle. Bini hatırla. <gülüyor> <gülüyor> Bizi hatırla, çıkam. <gülüyor> of. <gülüyor> Paylaştığın durum o kadar canımı yaktı ki. <gülüyor> aşkım. Neyse dediğim gibi bu. Senle konuşuyor gibi yaptığım için bu kayıtları. O yüzden bazı bölümleri belki çok kesik olacak çünkü Hı -hı. ağlıyorum yani. Kontrol edemiyorum. Aklımdan ne geçerse onu söylüyorum. Aklımda bin tane şey var. Kafamı toparlayamıyorum. Seni, seni çok seviyorum aşkım. Çok çok çok çok. Ha, güzel yüzün yok mu? O güzel gözlerin, ellerin. Hey <gülüyor> romantizmi var ya. Domatesçi de geçiyor sokakta yani. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bir an önce şu kulakla almam gerekiyor. Ama 20 Eylül'de satış, satılacak, satışa olacak 27'sinde de elime geçecek. Kaliteli bir şey almak istiyorum, güzel bir şey almak istiyorum ki sen, benden başka kimsenin hiçbir şeyin yani. Sesini duyma. Ben bu ses kaydını böyle domates için söyle bitireyim sana Raçkan. İçimde seni güzel yaşatıyorum. Kötü şeyleri zaten bizimle alakalı kötü bir şey yok. Kötü şeyler aklıma getirmemeye çalışıyorum. Kafayı yememek için. Beni anlıyor musun Raçkan? Biliyorsun zaten. Senin o tatlı yüzün var ya O seni kahkaya boğduğum yüzünü o yüzü var ya bir kere daha görmek için ben neler vermem. Neler vermem seni. Seni çok seviyorum tamam mı? Bunu hiçbir zaman unutma. Ben seni hiçbir zaman unutmayacağım. Hiçbir zaman unutmayacağım Loçkam. Her zaman aynı tazeliğiyle, aynı sıcaklığıyla seni içimde yaşatacağım. İçimde değilsin sadece biliyorsun değil mi? Etrafımdasın. Şu an yanımdasın. Benle beraber bu ses kaydını yapıyorsun. Bana o kadar güzel bakıyorsun ki Loçkam. Seni kollarımın arasına alıp sarıyorum. Ah. Sana böyle dilimi çıkartıyorum şu an böyle mm, Kocaman ah. Nasıl bitireyim ki bilmiyorum of. Her şey çok güzeldi Diyoruz zaten diyorum Ama güzel olmaya devam edecek her şeyi biliyorsun bunu Çünkü sen benim aklımdasın yanımdasın Hı -hı. üzülüyorum <gülüyor> çok ağlıyorum <gülüyor> ama ne yapmaya çalışıyorsam bundan sonra senin için yapmaya çalışıyorum <gülüyor> dediklerimi yapacağım Loçka tamam mı <gülüyor> kafamı toparlamaya çalışıyorum Kuşumuza iyi bakıyorum Nochka. merak etme temizliyorum okşuyorum <gülüyor> öpmeye çalışıyorum seni öptüğün gibi yapalım tabii ki daha daha çok fazla şey söyleyeceğim daha çok fazla şey söyleyeceğim daha yeni yeni deniyorum bunu. Seni aramak istiyorum. Sesini duymak istiyorum. Yüzünü görmek istiyorum. Acele etme ama hocam tamam mı? İnsanın kalbi nasıl dayanır böyle bir şeye? Onu ikimiz de e, tahmin edebiliyoruz yani. E, dayanamayacağına. ...telefon ekranını görünmüyorum yani o derece o kadar. Gözlerim... ...of ya... ...Allah kahretsin şu kulaklık ne kadar geç çıkıyor. Parkta yürürken takacağım kulaklığı ...yavaş yavaş yürüyeceğim. Yarım saat, bir saat. Sana uzun uzun kayıtlar atacağım. Umarım onları dinleyebilecek vakit, vakitlerin olur. Seni rahatlatabilirim, seni mutlu edebilirim. Biliyorsun Roçka sen her zaman... Her zaman benim mısın gibi ben senle konuşabiliyorum. Bu ses tonundan çıkmaya çalışacağım. Bugün <gülüyor> hem bu komik oluyor, of. Hem <gülüyor> <Ben> seni üzüyorum. Ama <gülüyor> parçalanıyorum yani içim parçalanıyor. Seni görmeden bile, yüzünü bile görmeden, duymadan. ...senle kesintisiz karşımdaymışsın gibi 10 dakika konuşabiliyorum yani. Şu an neredeyse 10 dakikayı tamamlıyorum. Ama daha daha kafamdakileri hiçbir şeyle açmadım, etmedim. Anlatmak istediğim şeyleri... ...anlatmadım. Ama çok hoşuma gitti. Böyle bir şey yapabilmek, yapacak olmak çok hoşuma gitti. Mesela seninle konuşuyorum zaten. Sen bana bir şeyler söylüyorsun. Bir sigara yakıyorum senin için şu an. senin yüzünden zaten sigaraya başladım ya dert babası olduk yemin ediyorum İyi ki sadece sesli mesaj atıyorum görüntülü mesajı da beni görmek istemez yani o kadar istemezsin o kadar çirkinim böyle suratım sümim akıyor şu an çıkalım. <gülüyor> aşkım senle evet kendi kendime konuşuyorum ama şu an söylediklerimi senin kulağında olduğunu bilmek. Ve bazılarını dinlerken senin evet maalesef ağlayacağını bazılarını dinlerken güleceğini belki kahkaha atacağını, seni rahatlatacağını bilmek o kadar güzel ki. Şu on bir dakika ses kaydını ben dinleyeceğim. Nasıl bir havadayım, nasıl bir şey. Seninle nasıl konuşuyorum, neye dikkat etmem gerekiyor. Şu domateslerin hepsini ben alayım da bir gidin Allah'ın cezaları ya. Sana konuştuktan sonra, karşımda sen olacağını bildikten sonra tempomdan hiçbir şey eksilmez loçkam. Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur derler ya, işte onun aksini böyle dibine kadar kanıtlayacağız insanlara, merak etme. Dibine kadar kanıtlayacağız. Değil mi loçkam? Değil mi? Aloçkam. Abe loçkam. Gözlerinden öpüyorum loçkam. Yanaklarından o böyle kıpkırmızı yanaklarından öpüyorum. Seni çok seviyorum. Bunu unutma. Bunu biliyorsun zaten. Ben seninle hayat buldum bu dünyada. Dünyanın en güzel, en güzel zamanlarıydı, en güzel zamanlarıydı. Hiçbir şey bundan daha güzel olamaz. Bu her şeyi böyle benim için eşyadan ibaret yani senle konuşamadığım için zaten kendime de gelemedim kaç gündür. Şu an da seninle konuştum yok aslında ama senle şu an ben konuşuyorum Loşka. Sana belki sorular soramıyorum, sana bir şeyler yöneltemiyorum. Ama cevaplarını görüyor görebiliyorum, seçebiliyorum. Aklından geçenleri, ne hissettiğini, bana nasıl baktığını o kadar görüyorum ki Loşka. ...bu ses kaydını neyle bitireceğimi biliyorsun değil mi? Aslında hiçbir ses kaydını... ...öyle bitirmek istemiyorum, bitirmeyeceğim de. Her zaman bir kapanış konuşmam vardır... ...benim biliyorsun. Bu da sana özgü yani. Senin için, senin için içinden geliyor Loçkan. Ama ne derler bilirsin. Azdan az... ...çoktan çok gider. <gülüyor> Kendine iyi bak Loçkan. Bir dahaki seferde görüşmek üzere. Sana sıkı sarılıp... ...senle bir daha alışıyorum Loçkan. Görüşürüz. Bye bye.